Farz edelim 37 kişilik bir bölük. Hemen hemen 20'si 25'i La İlahe İllallah eş, Eşhedü ve La İlahe İllallah'ı bilmiyor muhterem ünlü. Bu memleket iman ve aşkın 5'i Türkiye'miz cennet vatan olarak görmeye devam edeceğiz inşallah. Dikkat ederseniz duam bu. Türkiye'yi cennet vatan olarak görmeye devam edeceğiz. Cennet vatan. Muhteremümüler alemlerin yüce Rabbi elimizden tutsun, alnımızdan öpsün. Bize beklediğimiz güzel günleri, Habibi edibi ve Kitab-ı Kerimi hürmetine ankarayı göstersin inşallahü